önceki doğa anlayışlarına kısaca bir bakmamız lazım. Yani yet yeni yanını görmek için daha önceki doğa anlayışlarına hatırlamız lazım. Üçe ayırabiliriz genel olarak doğa anlayışları. Felsefenin kendisiyle e, karşılaştığı ve göz önüne aldığı doğa tasarımlarını üçe ayırabiliriz. Birisi Antik Yunan'da, Antik Yunan felsefesinde e, karşımıza çıkan e, Atina sitesinde mesela gelişen e, felsefede ortaya çıkan finalist doğa anlayışı. Bidanist, yani e, şöyle bir doğa anlayışı. Doğa, <gülüyor> bir kere yer altı, ay altı ay üstü alemi diye bir ayrım söz konusu oluyor. E, ay üstü alemi, mükemmellikler alemi oluyor. Matematik oraya uygulanabiliyor. Çünkü matematik ideal olan konulara uygulanabilir ancak diye düşünülüyor. Neden? Hiçbir zaman ay altı aleminde yani bu alemde. Üçgenler, gerçek üçgenler, tanımına uygun, uygun üçgenler, daha daireler, e, dikdörtgenler olamaz. Yani konusu matematikle anlaşılmaya uygun olmayan e, nesnelerin dünyasıdır, hayal tarihinde. Bir kere dünya böyle bir yenerşik, yani evren yenerşik yapıda diye düşünmüyor bir hayal tarih üstü. Heterojen, e, yani homojen değil, her yer aynı değil. Halbuki mesela matematik, fizik ortaya çıktığında bütün nesneler öklit uzamına gönderilecekler. Yani sonsuz her yerde aynı hiçbir e, meterojenlik içinde barındırmayan geometrinin uzamında düşünülmeye başlanacaklar. Bu büyük bir e, Antik Yunan'da ise finalist dediğimiz gibi ereks, erekler var. Nedir bu? Doğul yerler. Mesela bir Aristoteles'te hareket bir e, Doğal yerinden uzaklaşmış bir cismin serbest kaldığında, zorlamaya maruz kalmadığında kendisine doğru do gittiği yerdir. Mesela ağır taş düşer. Çünkü doğal, ağır şeylerin biri alt aşağıdır. Hafif şeyler yükselir. Doğal yerlerine doğru giderler. Tabi bir de zorlama hareket var. Ama bunun dışında görüyoruz ki doğanın kendisinde doğal yerler var. Şimdi bu aslında doğa deyip geçmememiz lazım çünkü doğa bir, bir tür model oluyor, model oluşturuyor. Ne için? E, toplumu da anlamak için, alakayı da anlamak için. Her şeyle ilişkili bu doğa tasarımı. Zaten onun için bazı düşünürler diyor ki, bir çağın e, sanatçısı, felsefecisi, bilim adamı, müzisyeni bir anlamda aynı ruhu taşır gibidir. Kardeş gibidir. Aynı dili konuşurlar. Bu nasıl olur? Mesela barokça diyoruz. Ressamı da baroktur, düşündüğü de baroktur, işte müziği de baroktur. Bu ne, nedir bunun altında yatan neden? Şöyle cevap veriyorum, birbirleriyle etkileşim içinde oldukları için değil herhalde. Çünkü yani bir matematikçinin bir ressamı etkilemesi söz konusu değil. Yani çok nadir, okazyoner, bir şey olabilir ama normalde değil. Birbirini etkilemekten çok hepsinin kafasında yer alan işte o doğaya bakışlarsa. Mesela hepsi finalist bir doğanlayışına sahip oluyor. Ya da hepsi giderek 17. yüzyılda göreceğimiz mekanik bir doğanlayışına bir makine doğa tasarımına sahip oluyorlar. Bu yüzden ürettikleri şeyler farklı alanlarda da olsa birbirine benziyor. Aynı dili konuşuyor gibi oluyorlar. Onları birbirine Dolayısıyla doğa tasarımı felsefeleri diğer alanlarda e, çok belirleyici bir şey. Yani bir paradigma olarak bunu düşünelim. Antik Yunan'daki İnalist doğa tasarımı doğada doğal yerler var. Sitede de doğal yerler var. İnsanın doğası neye uygunsa orada olmalı. Bakın burada bir kölelik müşbu olabiliyor böyle bir doğa tasarımı. Halbuki mesela 18. yüzyılda, 17'den de sonra fenomenist dediğimiz aydınlanma çağına gelince doğa böyle hierarşik bir yapıda olmayacak, eş değerli fenomenler bütünü olacak. Bir bütünlüğü bile olmayacak doğanın. Ansiklopediye bakalım, ünlü bu halde deydi onun filan bakarsak doğa diye o kocaman doğa sistemlerinin yerine kısa bir, birkaç bübrik var ee, ve yani dağ, taş, ağaç gibi bir şey, bir de doğa maddesi. Çünkü doğa artık bütün fenomenler, bütün gözlemlenen şeylerin bütünü. Aralarında bir hiyerarşi yok. Onun içindir ki ansiklopedi denen bir şey icat edilmiş o yüzyılda? Neden? Arada bir önem sırası, sıralaması olmadığı için haklere göre aslında garip bir bilgi anlayışı. O zamanlar biz Aristoteles'e desek de, bir antik Ne olacak? E doğa D maddesi diyelim. Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. 18. yüzyılda buraya varıyor o anda O zaman bakın 18. yüzyılda neyle karşılaşıyoruz? Toplumda mesela Aristoteles'in biyolojisinin sorgulanması. Bağımsız devrimi, eşitlik fikrinin doğması. Çünkü artık doğa ee, toplumsal eşitsizliği meşrulaştırır e, meşrulaştırma imkanından yoksun hale geliyor. Yani doğaya bak, bakın doğada da eşitsizlik var, hiyerarşi var, önemli önemsiz var, aşağı yukarı var diyemiyoruz. O zaman doğa bir model olarak e, eşitlik terkin ediyor insanı. Günümüzde de öyledir biliyorsunuz bilmiyorum siz mı ben rastlamışımdır. Daha böyle geleneksel falan çevreler <gülüyor> Kullanır bu modeli, bak, beş parmağın biri diğerine eşit mi? Bu çok basit bir biçimde doğayı referans almak. Yani doğada eşitsizlik var, o halde toplumda da eşitsizlik olmalı, normal, makul. Biri diğerine benzemiyor, bir diğer kadar düştü değil, biri diğeri kadar eşitliği gibi değil. Yani doğayı eşitsizliğe ya da eşitliğe referans olarak, onun ölçüsü olarak değişik çağlarda ee, görüyoruz doğa tasarımı. O halde Antik Yunan'da finalist doğa tasarımı. Elekselci. doğal yerine doğru gitme. Finalist doğa tasarımı demek, finalist fizik demek. Yani e, doğal yani, yerlere doğru hareket demek. Aristoteles'in fiziği. Bütün ortaçağ elekselci. E, elekselci e, fizik bir Aristoteles başta tarafından kabul edilmiyor ama bir süre sonra bilime ihtiyaç duyulduğunda Aristoteles Hristiyanlaştırarak yeniden yorumlanarak düşüncenin hizmetine sunuluyor ve Aristoteles fiziğinde ufak değişikliklerle ufak dediğim büyük değişiklikler aslında çünkü Aristoteles kalıyor ama mesela Aristoteles'in ilk böyle hareket ettirici tanrısı yaratıcı tanrıya dönüşüyor yani bir değişiklik aslında bu ama içinde bağdaştırıyorlar ve finalist elekselci doğanlışı sürüyor. Sonra meşhur Rönesans dönemi geliyor. 16. yüzyıl Rönesansı. Bu, bu konuda da bir iki şey söylemek istiyorum. Çünkü genelde Rönesans modern bilimin e, beşiği diye anlatılır. Tabii Rönesans farklı bir yöne aslında. 16. yüzyıl Rönesansı dediğimiz Rönesans. E, i̇şte Komponansiyelerin, Lüquence'ın, e, Campanella'nın, e, Frans Beykan'ın, bütün bunların dönemi aslında perikalade zengin, hayal gücü, Nubelik'te en fazla iş başında olduğu, en çok ürün verdiği bir dönem. Ama modern bilimin beşiği olarak nitelendirmeye de çok uygun değil. Sanki 16. yüzyıl öyle bir dönem ki 17. yüzyılda makine doğa tasarımı gelecek, matematik, fizik gelecek. Daha önce de Aristoteles'in finalist fiziği var. 16. yüzyıl artık şu, bir ara dönem gibi. İki yasa arası bir dönem gibi. Bu iki yasa arası dönemde doğa daha çok seviliyor, merakla e, araştırılıyor. Ama onun katı yasalara bağlanamayacak kadar e, bir mucize kutusu gibi bir e, Asla tükenmeyecek buluşların kaynağı gibi görüyorlar. Çünkü hakikaten bu dönemde biliyorsunuz bitiş şeyler var işte. Ee, Amerika keşfediliyor, bir sürü bir sürü kıtaların top, yeni topraklar keşfedilmesi ne demek yeni, yeni bitkiler, gibi, yeni e, kaya timpleri, e, yeni tipleri yeni varlığın, doğanın yeni fenomenleriyle e, karşılaşıp ayran olmak demek. Ha, sadece o da demek değil, aynı zamanda e, yeni Uygarlıklarla karşılaşmak demek. O da ana kadar, 16. yüzyıla kadar Avrupa Hristiyan Uygarlığı kendisi dışında işte pigmelerin, pigmelerin olduğu böyle bir var var kuşağı e, dışında insanlığı <gülüyor> kendini <gülüyor> de ibaret sanıyordu. Ama şimdi bambaşka Uygarlıklar ve kendi içinde anlamlı bir mana taşıyan, ne göre bir ev e, doğa tasarımı olan, toplum anlayışa işte öfleri olan, böyle ugarlıklarla da karşılaşıyor. O zaman giderek ki işte içinde bulunduğu medeniyeti birbirine bağlayan e, o loji, o logosu, o mantığı, o aklı sorgulamaya başlıyor. Ona duyduğu güven ve Hristiyanlarda duyduğu güven. Çünkü Hristiyanlık onu Avrupa merkezli bir tasavv, tasavvur olarak göstermişti, tanıtmıştı. Ama hiç tanışmamış ve kendine özgü kültürler üretmiş topluluklar, insan toplulukları var. Bu da sarsılıyor. O zaman daha çok yani bir yandan araştırmalar var, laboratuvar araştırmaları son derece zengin, gözlemler çok zengin ama yasa bulmak dışında değiller kaydetmek, saptamak, toplamak, bununla e, meşguller. E o zaman şöyle de düşünüyorum. Yani bu yeni yerlerin, yeni varoluşların, varlıkların ve kültürlerin keşif hiç bitmeyecek. Şimdi biz artık bitti diyebiliyoruz. Değil mi? Yani yeni bir kıta Ama onlar tamam. öyle bir şey içindeler ki, o kadar hızlı bir keşif sürecindeler ki, bu ömür ve sürecek gibi düşünüyor. O zaman yapılacak şey bunu keşfetmek. Soluk soluğa bunun peşinde koşmak, kaydetmek toplamak. Botanikte ve jeolojide bu dönemde yapılan bütün bu araştırmalar toplamalar büyük bir şöyle, hizmet görecek 17. sığda. Ama bir bilim söz konusu değil. Daha çok majin, animist, doğaya canlılık affeden, vitalist doğayla insanı daha kardeş gören, iç içe gören bir yaklaşım var. Bize pek çok yazar. Şöyle diyor, Bruno'da bile var bu. Doğaya bakın, işte şeyler, nehirler atar damarlar gibi. Engebeler, sanki yüzündeki düşüncelerin şey, izleri. İşte mevsimler doğanın yaşama ritmi. Bütün bunlar, yani insan ve doğanın kaderinin ortaklığı, eşselliği, kardeşliği gibi bir duyguya, insan ve doğanın bütünlüğünün yani, duygusuna götürüyor düşünüldüleri. Hem ya, yarı bilim adamı, yarı magisyen neredeyse figürler görüyoruz bu dönemde. İşte 17. yüzyıl şimdi sözünü edeceğimiz e. Descartes, Spinoza ve e, Leibniz'in yüzyılının e, ne kadar farklı bir yüzyıl olduğunu daha iyi görebiliriz. Doğa bu yarı Tanrı çağrı mertebesinden ya da Aristoteles'teki finalist anlamlı doğa anlayışı mertebesinden ya da Hristiyanlıktan eserler bir Bonaventura şöyle der. Doğa ikinci bir İncil gibidir. Orada e, Tanrı'nın e, metnini okuyabilirsiniz. Anlarsanız, ona bakarsanız Tanrı ile ilgili. Bunu çok daha basit ve kendi ifade edilmiş biçimi, bizim şeyde televizyon programlarında vardı bir araştırma, aynen var bilmiyorum, hani balıklar, şeyler falan böyle geçer, ondan sonra dini sohbet başlar, yani çiçekler, şeyler falan. ondan sonra dini sohbet, yani yaratılan bu kadar güzelse, yaratan ne kadar büyüktür Türkliklerini terkin etmek için, böyle bir yakınlaşma doğayla arasında, orta çağda buna benzer <gülüyor> <gülüyor> bir duvar tasavrı da var. Bütün bunlardan sonra 17. yüzyılda işte bu 16'daki doğayla insanın kardeşliği birdenbire bozulmuş. Bunu tam ifade edecek cümle Dekat'ın çok ünlü bir cümlesidir. Büyük 17. yüzyıl kılıyordu Dekat'ın çok ünlü cümlesi. Ee, i̇nsan der e, doğanın efendisine sahip." metre, teleposesör atıyor. Bu ne demek? İnsan doğadan farklı. Başka bir şey doğanın üstünde ve doğaya da tahakküm edecek. Etmeye artılar. O güçtür. Başka bir tasavvur. Ne bu? <gülüyor> bu tasavvuru ne? Tanıyoruz bunu aslında. Modern dediğimiz şey. Öyle değil mi? Mesela, değil mi? Teknolojik evet. uydarlık. İnsan makineleri inşa edecek. Ne demek bu? Kendi işleyen, matematik <gülüyor> ve doğaya dönüştüren, ona e, kesilmiş başka şeyler üreten kitabın e, içinde <gülüyor> bir dönüştürmeden kitabı sistemler üretecek gibi. <gülüyor> Mühendislik. Şimdi teknik. binada çok kısa dönersek, şöyle diyebiliriz teknik antik binada tabii ki her zaman var. Mesela bir takım köprüler yapma, mancınık falan, ufak tefek teknik var ama matematik ve fiziğin bütünleşip teknoloji dediğimiz ortaya çıkmasını sağlayacak bir teknik yok. Olmadığı gibi e, bunun imkansız olduğunu düşünüyor antik binada. Çünkü matematiği e, soyut ve konusunun ideal konular olduğunu, fizik ise e, füzis, doğa, e, aşağı yukarılıklar, ampirik olan ve hiçbir zaman kesin olamayan e, bir takım hareketler ve varoluşlarla ilgili olduğunu düşünüyor. Bu ikisinin birleşmesinin, matematiğin bu dünyaya füzise uygulanmasının, yani matematik, fiziğin, yani teknolojinin temelinin İmkansız oldu. Matematik astronomiye uygulanabilir, ama bu dünyada, bu dünyaya uygulanmaz. Fiziği uygulamaz. Fiziğin onun için Aristoteles'teki en büyük fizik, Aristoteles'in fizik antik felsefede niteliksel fiziktir, kantitatif değil, niteliksel fiziktir. Zaten abi gibi bir tür şeyden korkurlar mı ne bunun içinde özellikler. Şimdi ayrıca bir de mitolojisine de bakarsak, Antipi Yunan mitolojisine bakarsak sanki şöyle bir şey de vardır, yani teknik e, tehlikeli de bir şeydir. Çünkü e, teknik demek doğanın sırlarını tanrılardan çalmak. Yani doğanın efendisi tanrılar aslında. E, bunu mesela bazı mitolojinin bazı figürlerinde görüyoruz. Prometheus. Prometheus, biliyorsunuz. Neydi? Ateşi çalıp veren insanların cezalandırılan, değil mi? Ondan sonra Icarus. Icarus işte e, uçmayı şey yapan değil mi? Kuşları takbir eden, gökyüzüne ulaşan, ulaşmaya çalışan bu bile yakıştığı için düşük. Denize şey yapan, denize boğulan. Yani hep ne teknolojik bir şey, bir sırrı. Tanrı'nın yarattığı kuşu alıp yaratmaya çalışmak. Ateşi verip işte teknolojik bir şey üretmeye çalışmak bunlar cezalandırılır. Buna suç bunlar. Bu çünkü tanrılık sırrın çalınması. Buraya ulaşmıyor. <gülüyor> Mitolojide de böyle bir şey var. Ama asıl Aristoteles mesela şöyle der. E, yani e, bunu bir suç olmasından çok imkansız olduğunu düşündüğünü biliyoruz Aristoteles'in. Biliyorsunuz Antik Yunan'da kölelik var büyük ölçüde. Bazıları da diyor ki, Antik Yunan'da kölelik çok olduğu için teknolojiye ihtiyaç da yoktu. Yani bu olmalardan bak kölek çekiyorken, değil mi, ee, şeyde, buharlı yani, icat etme ihtiyacını duymadı o uygarlık. Ee, ama öyle değil. Bunun imkansız olduğunu biraz önce söyleyeyim mi? Yani, e, Düşünüyor örsiniz. Çünkü şöyle diyor politikasının altınca bölümünde eğer gemiler kendi kendilerine gidebilselerdi köleliğe, kölelik ortadan kalkabilir. Yani gemilerin kendi kendine gitmesinin imkansız oldu. koltuğu kanunatını baristodiresi baristodiresi, fizikçisi adet Halbuki 17. yılda artık sadece gemiler kendilerine gitmeyecek Güzeler güzeye gidecek, değil mi? Daha neler neler olacak, atom bombaları patlayacak. <gülüyor> ee, çok çok farklı şeyleri iyi ya da kötü teknoloji sayesinde insanlık dövecek. Birazcık ondan bahsedelim. Çünkü modernlik aynı zamanda biliyoruz e, bireyin ortaya çıkışı. E, bireyin ortaya çıkışı ve e, bireyin ortaya çıkışı da her zaman e, otoriteyle yazılıyor mesafe koyarak, e, onunla bağları birbirini sorgulayarak oluşmuş. E, Hegel anlatır. Antipinanda böyle her şey vardı, hani büyük filozoflar falan. Ama bakın, mesela köleliği tartıştık, anlatmak diye bir şey söz konusu olmamış. Poskoca Platon, Poskoca Aristoteles değil mi? Yani bugün hayranlıkla okuduğumuz bir, hiçbir zaman neredeyse araotör, onların seviyesinde olamayacağımızı düşündüğümüz şeyler, filozoflar. Ama bugün genel olarak çok sığından bir insanın bir artık kabul ettiği bir eşitlik kavramını geliştirmemiş. Çünkü saat spekranik bir düşünme değil. Harbiden. Tabii ki bu yanı var ama aynı zamanda içinde yaşadığı kültür dünyasıyla da sınırlanmış bir şey. Onun ilinden hareketle düşünmek köleliğin imkansız olduğu, teknolojik olarak bir uygulamaların imkansız olduğu bir toplumda kölelik bir veri onun dışında hayatı düşünmek mümkün değil. E o zaman felsefe e, yani eşitlik olsun arkadaşlar, ben buna karşıyım filan diyecek devrimci bir şeyi görmeyelim, göstergesi beklenemez. Çünkü dünyası o değil. O dünyayla hayata, hayata eşit eden, onun belki bir arının bir olan ama e, çünkü öyle oluyor çoğu zaman. Ee, pek çok açıdan öyle olan e, ama yine de e, onun anlatımı soyutlanmış olarak düşünebileceğimiz bir etkinlik bir ikinci perspektif görebiliriz. Ee, şimdi o halde bilen antik Yunan'da ne ki olmayan şey eksik olan şey. Mesela Atina'sı düşünürsek müthiş bir uyum. Daha başlayayla çok hayranlık siteye, yani bu ülüm muhteşem bir şey. Ee, tanrılar mesela, site'nin içinde burada insanların yanında tanrılar çünkü sonsuzu temsil ediyorlar, <gülüyor> anlamı temsil ediyorlar. Site'nin içinde site'nin tanrı, Athena, Athena tanrısı var, Athena var. Ee, aşkın yabancılaşmış, öte dünya gitmiş bir tanrı değil. Çünkü o tanrı aslında Sitenin tanrılaştırması, Sitenin kendisini yüceltmesi. Athena tanrısı. Mesela Antik Yunan'da şey, hmm, Atina e, söze çok önem verir. Politikada söz, ikna son derece önemlidir. Deyito kavramı, ikna kavramı. O kadar ki bir ikna tanrısı var. Bunun heykeliği bitmişler ve kendilerinin barbarlardan farklı olarak birbirlerini şiddet yoluyla değil, sözle ikna edebildiğini görerek ondan gurur duyuyorlar. Yani Tanrı anlayışı böyle bir şey. Hayatta iç içe bir şey orada bir. Hegel, e, buna hayrandır. Bu uyuma hayrandır. Ama sonra der ki, uyumun altında aslında bir eksiklik var. Modernliğin iyi bir yanı var. Nedir o? Bireyin ortaya çıkışı. Antik Yunanlı birey yok. Birey, ee, şu anlamda yok, birbirin fazla yakınlar, fazla aynı şeyi yapıyorlar, <gülüyor> fazla e, aynı sonuçlara çalışacak bariıyorlar. Birisi farklı düşündüğünde, ısrar ettiğinde, bakın başıma geldiğini gördüm, işte o bireyin doğuşudur. Sokrates, <gülüyor> Sokrates bütün yerleşik yargıları sorguladığı için ödeme mahkemede. O bireyin doğuşu işte, Atinasites'in de çatırdaması. Ee, Atina Sokrates'in ölümü tragic'tir, dramatik değildir eger için çünkü çözümsüzdür. <gülüyor> da haklıdır Socrates'tan kendi açılarımdan. Ee, aslında Atina'da adetmiş hoşuna gitmeyen sohbet plan olunca e, <gülüyor> mahkeme hemen onları şey yapıyor, e, mahkemeye çağırıyor, onlar da pardon filan bir daha yapmam filan diyorlar, e, gidiyor. <gülüyor> ee, Sokrates'e de dedikleri işte Socrates öyle şey diyemeyecek. Çünkü bu benim için ölüm diyor. Ben e, benim için hayat düşünmek o etkinlik. Bu öyle demek zaten. Yani düşünmeyeceğim sorgulamayacağım. Söz veremem bu benim için zaten ölüm. O zaman hiç olmazsa şehri terk et. Başka yerde düşün falan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onu da kabul etmiyorlar. Sözü ressamı hemen gidiyor biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yoksa yani her yakaladık gözükük öyle öldüren falan bir şey değil. Aslında Sokratya'ya bir bakma mecbur ediyorum genelisin, benim, gur <gülüyor> ediyorum. Ama öyle bir şey ki, Sokrates bir e, moral filozof, ahlak filozofu ve ahlak filozofları bıraktıkları eserlerle diye yaşamlarıyla egzempler yaşamlarıyla <gülüyor> ve Sokrates hiçbir şey yazmadığı halde, bütün batı seküler ahlakının demelidir. Neyle? Hayati. Bir i̇şte o iki cümle adaletsizlik yapmaktansa, adaletsizliğe olmalı tercih edelim. Kendimle uyuşsuzluk içinde olmaktansa, kendimle gelişmekten başkalarıyla uyuşsuzluk içinde olmayı tercih edelim. Bu, iki cümle. Ama bu sürü sekiler aranlığı Çünkü ona uygun bir hayat. Yani bunu, ona uygun yaşamış ve ölmüştür. Bu ekzantre şey moralde. İzanın hayatı gibi. İnsan bir şey söylemiyor. Yaşıyor, ölüyor ne için bir Moral kalanını